Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiy. <gülüyor> Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Henüz uyanamadıysanız sizin için çok tehlikeli bir kitapla başlayacağız. Evet. Bütün Gün Esneyen Prenses. Esnemek bulaşıcıdır biliyorsunuz. Radyodan bile bulaşabilir. Kitabımız Bütün Gün Esneyen Prenses Red House Kids tarafından yayınlandı. Carmen Jill yazan Elena Odriozola okuyamadım tam ama resimleyen ve Esin Güngör tarafından çevrilmiş kitap. ...işte resimli bir... ...çocuk kitabı... ...dört yaş denebilir... ...aslında üç de denebilir belki ama... ...dört diye önermiş kitap... ...içerisinde öyle yazıyor... ...bütün gün esneyen prensesin... ...adından belli hikayesi... ...bütün gün esneyen bir prenses üzerine... ...kurulu... ...bu prenses sarı bir sarayda yaşıyor... ...işte öyle bir girişi var... ...bu sarı bir sarayın, altın taçlı bir kralın... ...ve bütün gün esneyen bir prensesin öyküsüdür... ...diye... ...prenses işte bir biçimde bütün gün esniyor. O esnedikçe kral esniyor, kraliçe esniyor, işte vezirler esniyor, bahçıvan esniyor, kediler, köpekler esniyor, kuşlar esniyor. Herkes esniyor. Okurken ben de esniyorum. <gülüyor> ee, e, ve buna bir çare arıyorlar bir yandan da. Yani herkes esniyor çünkü. Ee, ve şeyin e, prensesin bu esnemesi asla geçmiyor. Kral da biraz kafaya takıyor bunu. Yani işte biricik kızının sürekli esniyor olmasını. Ne yapsak ne yapsak diye düşünüyor ediyor filan. Bu arada prensesin işte esnerken işte sinek, sinek kuşu, menekşe rengi bir kelebek gibi canlıları yutuyor tabii. Ardından bu esneme hikayesiyle ilgili işte kral düşünüyor ediyor filan. Acaba diyor karnı mı aç? Yani belki de o yüzden esniyor. Hani bu tuhaf bir fikir ama karnı aç Ağız diye esniyor belki. Ya. Evet sürekli belki ondan Japon balığı usulü. <gülüyor> ee, işte o yüzden... Her yerden yiyecek getirtiyor. Bütün uzak diyarlardan filan. Böyle işte Çin'den pilav getirmişler. Brezilya'dan kakao getirmişler. Tayland'dan çekirge kızartması getirmişler. Japonya'dan çiğ balık. Japon evet Japonya'dan çiğ balık getirmişler. Sushi. <gülüyor> Fakat e, işte prenses bütün bunları yemiş yemiş yemiş. Ama bir türlü esnemesi geçmemiş. Bu. E, Ondan sonra işte ne yapsak ne yapsak diye işte gül yaprakları serpilmiş. Böyle gül rengi bir oda hazırlamışlar. İşte ipek çarşaflar, kuş tüyü yastıklar bilmem ne. Prensesi bir güzel uyutmuşlar. Prenses uyanmış yine esnemeye devam etmiş. Tabi o esnedikçe kralı esnemiş, kraliçe esnemiş. Şu anda Banu esniyor. Ondan sonra. Elimde <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Fakat hani bu esneme hikayesi geçmemiş. Ee, kral yine düşünmeye devam etmiş. Ne yapsak ne yapsak diye komşu krallıktan bir tane fil getirmişler. Bu filin özelliği de çok komik fıkralar anlatıp herkesi çok güldürmesiymiş ama yok yani hani hiç para etmemiş. Kral şey prenses yine esniyor. Bir sürü işte bu durumu duyan artık işte otacı, şarlatanı da tutun ama hepsi e, doluşmuşlar saraya. Uyduruk şifacılar da doluşmuş. İşte şuruplar, merhemler filan. Prenses yine esniyor. Bir türlü çözüm bulamamışlar. Derken günlerden bir gün prenses bahçede dolanıp dururken işte Sarayda çalışanlardan birinin oğlu böyle prensesin yanına gitmek istemiş. Çok da heyecanlanmış çocukcağızın eli ayağı birbirine girmiş. Tam böyle işte bir havuz var bir ağaç var bahçede falan tam o havuzun yanından geçerken ağacın köküne ayağı takılmış havuzun içine düşüvermiş. O düşünce bizim prenses başlamış kıkırdamaya. Tabii çocuğun başına çok komik bir şeyler de geliyor. Tabii orada biz bir artık bir olaylar var. Komik olaylar var. Onlar geliyor başına çocuğun. Prenses de başlıyor kıkırdamaya. Prenses kıkırdarken tabii esneyemiyor aynı anda. Bir 15 dakika kıkır diyor. Bir bakıyorlar ki hiç kimse esnemiyor. Prenses esnemedikçe kimse esnemiyor. O zaman e, durumu biraz anlamaya başlıyorlar. Ve bu arada bizim e, çocukcağız, havuza düşen çocukcağız çıkıyor havuzdan. Zülrim Prenses diyor. Ee, meğer bu cümle dili düğümlenenlerin dilinde özür dilerim prenses anlamına geliyormuş. Prenses bunu duyunca tabii daha da bir e, kıkırdamaya başlıyor. İyice esnemez oluyor. Jamesteleri dil heymi kalup ne bir <gülüyor> orullandırır mısınız deyince <gülüyor> çocukcağız daha da bir gülüyor. Meğer e, dili düğümlenenlerin dilinde de bu söz majesteleri hediyemi kabul ederek beni onurlandırır mısınız? Demekmiş Demek ee, işte küçük bir kutu veriyor e, çocuk prensese kutunun içerisinden bir tane e, işte çok parlak çok güzel <gülüyor> e, yeşil bir e, şey çıkıyor kurbağa çıkıyor kurbağayı çok seviyor prenses e, çocukla arkadaş oluyorlar ve böylece bir prensese yapması yasaklanan her şey örneğin e, işte <gülüyor> çayırlarda yuvarlanmak e, elini yüzünü çamura bulamak efendim e, gibi bütün e, oyunlar oynanır hale geliyor ve bundan sonra kimse esnemiyor. Kitap e, tabii en son cümlesini belki de e, okumak lazım e, diye düşünüyorum. Bu en son e, paragrafı. Prensesleri ne İtalya'nın dondurması, ne kuş döşekler, ne de sarı filler mutlu edebilir. Bir insanın kalbini ancak iyi bir arkadaş aydınlatabilir. Kitap bu şekilde bitiyor. E, kitabın bu yani sonunda verdiği mesaj e, tabii çok güzel, çok ...anlamlı ama e, kitap görsel olarak çok e, keyifli, çok e, iyi çalışılmış bir kitap. Evet. E, tabii bu noktada aslında yani görseline vesaireye geçmeden önce belki de Esin Güngör'ü tebrik etmek lazım. Çünkü Türkçesi çok keyifli, evet. çok güzel bir e, anlatımı var. Kitap çok başarılı e, çevrilmiş Türkçe'ye. Dolayısıyla... E, Okuması çok keyifli Su gibi akıyor değil mi? Ya su gibi su akıyor gibi Bir de şimdi e, kitabın yazarı da çok başarılı belli ki Çünkü çok güzel bir ritim ayarlamış Arada tekrarlar var e, O tekrarlarla e, çok hoş bir geçiş oluyor Yani bir işte kralın bulduğu her çözümün arasında işte herkes esnemeye devam ediyor Bu bir tekrar paragrafı olarak giriyor Hatta bahçıvanın kedisi ve köpeği bile diye bir diye şey var de, orada. Evet, Her sayfada da bahçıvanın kedisiyle köpeğini mutlaka gösteriyor. Mutlaka evet evet. Yani e, prensesin dalda bir ağaç dalında oturduğu sahnede bile evet. onlar oradalar ve esniyorlar. Dolayısıyla çok keyifli e, bir kitap. Görsel olarak kitap çok çarpıcı. Yani beni aslında bu kitap yani ismi evet bütün gün esneyen prenses adı çok e, güzel yani ilgi çekici ama... Görsel olarak çok başka bir kitap. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok nasıl diyelim. Doygun. Ben çok... hep doygun demek geliyor bu isimler yani, için. Evet doygun. Aynı zamanda e, şimdi boşluklar çok fazla aslında. Ama doygun diyoruz. Yani çünkü çok güzel renkler verilmiş. Yani bütün o boşluklar belli bir renge sahip. O her renkte aslında bir durumla ilişkili. Evet. Örneğin işte e, prensesin uykusun var acaba diye düşündüğü yerde kral. Biz işte e, gül rengi. Ee, ...bir ortama e, geçiyoruz. Yani gül saçıldığı, saçıldığı sahneden mi? başlıyor. Ee, dolayısıyla sürekli değişen bir renklilik var. Yani o geniş boş alanlar o renklerle son derece doygun biçimde doldurulmuş. O yüzden bir boşluk hissi vermiyor. Aynı zamanda hem kıyafetlerin üstünde hem işte duvarlarda her yerde... E, ...çok güzel stilize edilmiş bitkisel motifler var. E, o stilize edilmiş bitkisel motifler de bana e, mesela işte minyatür hissi veriyor. Bir ortaça minyatür yani hem Avrupa minyatürünü kastediyorum burada. E, hem o hissi bir şekilde veriyor. Ama en çok da e, işte mesela kaftanları hatırlatıyor. Çin hmm, temanileri evet. vesaireleri hatırlatıyor bana. Bana da o şey e, özellikle... Çayırlarda kullanılan o çiçek baskıları hep yazma desenlerini hatırlatıyor. Baskı tekniğiyle yapılmış gibi göründüğü için sulu boya sanırım. Tekniğiyle ilgili bir bilgin var mı? Yok yani o konuda bir bilgi açıkçası araştırmadım. O yüzden yok ama bakmak lazım. Fakat bir baskı tekniği kullandığını buradan görebiliyoruz. yani bu Çünkü şey bu motifler... Evet. Bir baskı tekniğiyle yapılmış. Şimdi kitabın görsel olarak çok keyifli olmasının yanında metniyle ilgili yani anlattığı öyküyle ilgili de konuşmak lazım. Prensesin sürekli esniyor olması ve ebeveyninin yani işte bunun prenses onun da kral olmasının hiçbir önemi yok aslında. Yani bir çocuğun sürekli esniyor olması sürekli canının sıkılıyor olması ve ebeveyninin de sürekli onu meşgul etmeye o sıkıntısını geçirmeye çalışıyor olması. Bu çok tanıdık bir resim değil mi? Evet. Yani bugün işte aman çocuk sıkılmasın hop televizyonu aç. Aman çocuk sıkılmasın haydi etkinliğe götür. Aman çocuk sıkılmasın hadi bilmem ne ve... Yani e, şeyleri, ajandaları yetişkinlerden daha dolu çocuklar. Valla benden daha ağır bir iş günleri var ondan eminim. Yani hep oyun oynamaya gidiyorlarmış gibi görünüyor olabilir ama... E, ...bence daha ağır iş e, evinde. Bir de bir yaklaşım var. Bu yaklaşımın e, diyor ki can sıkıntısı... Yani bir çocuğun canının sıkılması e, aslında çok kıymetli bir durumdur. Çok kıymetli bir e, e, işte şey vardır, sonucu vardır. O da çocuğun kendini keşfetmesine, ilgi duyduğu şeyleri keşfetmesine ya da hiç bilmediği şeyleri keşfetmesine yarar. Yani canı sıkıldığı için duran bir çocuğun sağa sola vurarak bir ses çıkarmaya başlaması, oradan ritmi keşfetmesi oradan belki de e, işte davulla ilgilenmesi gibi bir e, silsileden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla ebeveynin sürekli ee, bir şeyle e, bu sıkıntıyı kesmeye çalışması aslında çocuğun yaratıcılığını kesmeye çalışmak anlamına da geliyor bu görüşe göre ki bana da çok mantıklı geliyor. Evet. Yani çocuk kendisi tercih yapmıyor sıkıldığı an mutlaka önüne bir şey sunuluyor ve düşünmeye fırsatı evet. kalmıyor. Metnin bir yanı bu bir diğer yanı sonunda özellikle karşımıza çıkıyor. Çünkü, e, prenses ancak bir arkadaş bulduğu zaman sıkıntısından kurtuluyor. Çünkü bir prenses şimdi burada prenses bu sefer önemli hani. Biraz önce dedim ya önemi yok onun prensesi onun kralımsı ama burada önemli. Ee, çocuğu bir prenses bir prens gibi algılayıp işte koruyup kollayarak pamuklara sararak e, aman şu kötü aman yani hani şey var ya ben daha canavar kavramını vermedim çocuğuma diye. Hani çok... Diye tosta romanı oluşmayan. <gülüyor> yani hani sanki canavar insanlar. başka bir yerden geliyor zaten içimizden geliyor filan ama yani hani bu yaklaşımla e, baktığımız zaman prenses ancak kendisi gibi birisinin. ...yaparak eğlenebileceği şeylerle eğleniyor. Yani bu da doğası gereği böyle. Hı hı. Dolayısıyla... E, ...aşırı korumanın belki de... ...işte... E, ...davranışları... E, ...işte bir takım şablonlara oturtmanın... ...çocuktan onu beklemenin... E, vesairenin ki bu noktada yine... E, ...sevgili Pinon'un... ...Pınar Yural'ın şantiye çocuk teorisine şey yaklaşımına Proje çocuklara diriyoruz. karşı evet. şantiye çocuklar. Proje çocuklara karşı şantiye çocuklar. Çok güzel bir şey bu. Ki Pınar Büyük Güral çizerdir ve mesela boyama kitaplarını ya da işte çizim öğreten kitapları çok onaylamaz. yani Hiç onaylamaz. Çok değil. Hiç onaylamaz. Çünkü çocuğun işte elini belli bir şeye alıştırıyor ve çocuk ondan sonra koşulluyor hep koşulluyor çocuklu. ve işte çiçek çizecekse hep o çiçeği çizmeye başlıyor. Çocuğun kendi çiçeği Olmuyor o gibi bir yaklaşım. E, o tabii bizden çok daha e, ustalıkla tarif eder bu yaklaşımı. E, burada da yani davranışı biçimlemek de davranış... Yani bir format atılıyor bu. Hani bilgisayar hı hı. terimi kullanacak olursak. O format sonucu da evet çocuk kendi yapacağı şeyleri yapmıyor. Yani çayırda yuvarlanmak kadar eğlenceli bir şey yok. Ben bu yaşımda çayırda yuvarlanıyorum canım. Yani bir kere <gülüyor> hani bir de böyle bir şey var yani. <gülüyor> e, dolayısıyla kitabın... E, bir yandan sanki ebeveynlere de mesaj veren bir yanı varmış gibi geliyor bana. Evet yani çocuk kitaplarının büyük bölümünde aslında bu hep var. Evet yani aslında. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi. Evet, <gülüyor> çocuk evet doğru. Çocuk sana söylüyorum ama <gülüyor> ebeveyn sen anla kitapları bunlar. Doğru şimdi bu e, kitabı Red House Kids tarafından yayınlanan Bütün Gün Esneyen Prenses adlı kitabı. E, müzik e, Şarkımız çalmaya başladıktan sonra Arayan ilk dinleyicimize armağan edeceğiz e, Ama daha önceki Yayınımızda bu anonsu tekrarlamıştık Şimdi yine tekrarlamak istiyoruz e, Eğer telefon çalar Da açılmazsa ee, yanlış anlamayın çünkü bunun nedeni şu, aradığınız numara bir santrale bağlı, santral e, aramaları farklı telefonlara dağıtıyor ve burada biz ancak bir tanesine yanıt verebiliyoruz. Yani burada teknisyen arkadaşımız var, o ancak bir tanesine yanıt verebiliyor. Dolayısıyla diğer telefonlar açılmıyor. Burada hani kızmayın bize. <gülüyor> <gülüyor> tamam, e, telefonu söyleyeyim sonra da şarkıyı anons edeyim. E, 0 343 4040 şarkımız da e, Yukarı Bak Up filminden Marriott Life. Red House Kids'in yayınladığı Bütün Gün Esniyen Prenses adlı kitabı dinleyicimiz Gökhan Özçevik kazandı. Ama kendisinden bizi tekrar aramasını rica ediyoruz. Çünkü telefon numarasını alamadan hat kesildi. Gökhan Özçevik lütfen bizi bir daha arayın. Birkaç hafta önce burada farelerden konuşmuştuk hatırlıyor Aa, evet. musun? Evet, Avin'in kitaplarıydı. Evet, evet. Kekik, Kekik ve, ve badem. badem. Daha önce yine fareli bir kitap hakkında yazmıştım ben. Bayan Frizby ve Gizemli Kurtar Bayi evet, gibi evet. diye. Şimdi yine fareli bir kitabımız var. Bu fareler nasıl oluyor da bu kadar popülerler çocuk kitabı dünyasında bilmiyorum ama gerçekten iyi rol yapıyorlar. Şimdi şurada görsek tabureye çıkarız ama Evet böyle hikmetse. olunca işte yok işte filmi çekiliyor, Ratatü'yü göklere çıkarıyor. Aşçılık yapıyor filan. Hem de. Hem de. Ama işte şirinler yapabileceğimiz bir şey yok. Çok şirinler <gülüyor> ve yazarlara da birçok malzeme sağlıyor demek ki bu. Elimdeki kitap e, Özgürlük mü o da ne adını taşıyor. Eşref Karadağ yazmış e, ve Anıl Tortop tarafından resimlenmiş. Ben dün e, kitaplıkta bakınırken yarın ne anlatsam radyoda diye e, tam bu kitabı seçtiğim sıralarda e, çok ilginç bir biçimde e, Anıl Tortop'tan bana bir illüstrasyon evet. postalanmış. Tam aşağı yukarı aynı zamanda. E, kalp kalbe karşıymış demek Doğru, istiyorum. Doğru öyle e, çok öyle. Çok güzel bisikletli bir çizim geldi. E, Tortop'lara teşekkür ederiz. Evet Anıl ve Ozan Tortop'a çok teşekkür ederiz. E, Ozan Tortop da e, kitabın sanat e, yönetmenliğini yapmış. Top yayıncılık tarafından çıktı bu kitap. E, özgürlük mü o da ne? Farelerin özgürlük e, mücadelesini anlatıyor. Farelerin bir de hep özgürlük mücadelesi var. Bak Avin'in kitaplarında da mesele buydu. evet. Yani başka başka örneklerde bulabiliriz yani bununla ilgili. Evet. E, buradaki kahramanımız aslında burada bir tek fareler yok. Hamster'ler de var. Hı hı. Kitabın baş kahramanı Koca Göz adında bir fare. Koca Göz e, annesi ve ikiz kardeşiyle yemek peşinde koşarlarken e, ki yemek de hep e, bu fareli kitaplarda mutlaka oluyor. E, kedi baş düşmanları kedi tarafından tuzağa düşürüyorlar. Anneleri... E, ...çocuklarını kurtarmaya çalışırken... ...iki kardeş biri bir tarafa... ...biri bir tarafa savruluyor... ...ve koca göz tek başına kalıyor... ...çok yorgun, çok aç... ...sonra bir bakıyor çok güzel bir peynir buluyor... ...meğerse o peynirin durduğu yer... ...bir tuzakmış, hmm. kendini bir kutunun içinde... ...kapana kısılmış buluyor... ...faremiz ve... ...kendine geldiğinde bir kafesin içinde... ...kafesin içinde başka hayvanlar da var... ...ama fare, fareye benziyorlar... ...fare değiller, kuyrukları yok... ...kürkleri hmm. çok güzel... Onlar da koca gözü garipsiyorlar işte sen ne biçim bir hayvansın diye. Sonradan anlaşılıyor ki bunlar hamstermış ve bütün ömürlerini o kafeslerde geçirmişler bugüne kadar. Ve dışarı ile ilgili dış dünya ile ilgili hiçbir fikirleri yok. Efendi adını verdikleri bir adam var, bir insan zaman zaman geliyor onlara yiyecek veriyor kafeslerini temizliyor. Yani ihtiyaçları olan her şeyi sağlıyor aslında. Onlar da bunu sorgulamadan bu şekilde yaşıyorlar. Ama bizim koca göz bir e, ahır faresi kendisi. <gülüyor> e, bir ahır faresi olduğu için özgürlüğün ne demek olduğunu biliyor ve bir anda orada böyle bir e, isyan ateşi yakıyor. İşte özgürlük şöyledir özgürlük böyledir diye. E, özgürlüğün ne olduğunu da bilmiyor diğerleri. E, tabii yani hiç bilmeyeni anlatması oldukça zor bir şey evet. yani. Yani ne bu... işe yarar ki özgürlük evet. diye soruyorlar? Ee, aç birinin karnı doyar mı onunla? Yalanır mı berrak bir su damlası gibi? Sıcak bir yuva olur mu falan diye sormaya başlıyorlar. Özgürlük her şey olur bir fare diye başlıyor kocagöz. <gülüyor> i̇ster ahırda gezersin, ister insanların evinde. Canısı sıkılırsa çıkarsın kırlara doğru mis gibi böcekler bulur yersin diye böyle <gülüyor> anlatıyor kendi özgür kendi bildiği özgürlüğü anlatıyor ama diğerleri yine de anlamıyorlar işte ee, ama işte özgürlüğün tehlikeleri de vardır diyor kedi vardır diyor kedin ne diyorlar işte. Şu vardır, bu O kadar vardır. bilmiyorlar. Hayır ya. yani bütün ömürleri o kafeslerde geçmiş ama bir süre sonra e, koca göz o kadar çok şey anlatıyor ki ve o kadar hevesli ki dışarı çıkmak için diğerlerinin içinde de bir kurt düşüyor. Aralarında bölünüyorlar. Bir kısmı e, koca gözün peşinden gitmeye karar veriyor yani kaçma planı yapmaya başlıyor koca göz. Bir kısmı şüpheyle yaklaşıyor. Nasıl kaçabiliriz ki falan diye inanmıyorlar. Ama e, koca göz onların gözünü açıyorsun, yani O adamın e, dediklerini de anlıyor. İnsanların arasında çok bulunduğu için insan dilini biliyor. İşte adam e, buradan zaman zaman birilerine hamsterları satıyor ve alınan hamsterler bir daha geri dönmüyorlar. Diğerlerinin de bu yüzden korktuğunu keşfediyor koca göz. Ve plan yapıyorlar kaçış planı. Günlerce bunun üstünde çalışıyorlar kaçmak için işte başlarına bir sürü şey geliyor işte dişleri paralanıyor, Af telleri çevirirken falan <gülüyor> e, kaçtıktan sonra tabi iş bitmiyor ondan sonra da başlarına bir sürü şey geliyor ama özgürlük aşkına diye favori benim iki laflarının bir özgürlük aşkını e, ve sonunda yerlere varıyorlar nereye varırlar evet söylemeyeceğim <gülüyor> daha sonra başka farelerle karşılaşıyorlar ama başka fareler hamsterları istemiyor çünkü işte yiyeceklerini paylaşmak istemiyorlar haklı olarak yani bir film olsaydı bu keyifli bir keyifli bir öykü çıkardı yani e, ...gözümün önüne hep böyle sahneler geldi... ...benim okurken. Ha, yani bu öyküden iyi bir film olurdu demek evet, istedin. Evet. evet, yani bütün o e, yaşadıkları... E, ...macerayı gözümün önüne getiriyorum ama... ...sanki birazcık daha aksiyon istiyormuş. Hmm. E, hikaye çok güzel ama... ...daha böyle... ...arada bir nefesimi tutup... E, ...acaba hmm. ne olacak demek istedim. Anladım, o biraz his, daha biraz korkmak, eksik. biraz daha heyecanlanmak evet. istedim. Yani biraz... E, ...koca göz... Diğerlerini e, hareketlendiriyor falan ama sanki çok çabuk ikna ediyormuş gibi geldi. Hmm. Çok çabuk ikna etti ve onlar kabul ettiler ve kaçış planı yapmaya başladılar ve kaçtılar. Arada da bir iki e, zorlukla karşılaşıyorlar falan ama yani daha hani filmlerde ya da işte başka macera romanlarında da öyle olur ya böyle bir noktaya gelirsin her şeyin bittiğini sanırsın o, o anda. Umduğun her şey tepe taklak olur ve ondan sonra tepeyi açtığında artık hani o hmm. zirve noktasına vardıktan sonra rahatlarsın. Burada çok yükseğe çıkmadı hmm, zirve. Evet. Bir de bana şöyle geliyor kahramanların işte bu macera şey çağrısını reddedip de yine de onu gerçekleştirmeye mecbur kaldıkları Türden öyküler sanki heyecan dozu daha yüksek öyküler oluyormuş gibi yani ikna edilerek değil işte kendi başına karar vererek değil de mecbur kalarak işte kafes yuvarlanır kapağı açılır ve o sırada bir kedi bunlara saldırmaktadır bunlar da kaçarlar. Hı hı. Hani e, mecbur kalak gibi e, sanki o heyecanı hep yüksek hep de bu formül kullanılıyor sanki yani avinin kitaplarında öyle değildi gerçi de. Evet e, ama yani sonuç olarak e, çocukların hoşuna gideceğini düşünüyorum bu kitabın. E, çok uzun değil. E, rahatça okunabiliyor. İçinde çok güzel resimler var. İşte az önce dediğim gibi Anıl Topun çizdiği e, bir koca göz Hı -hı. resmiyle başlıyor. <gülüyor> çok güzelmiş <gülüyor> Aç ya. Aç böyle kulaklar düşmüş, gözler masun Midesini tutuyor çünkü e, obur. Bunun, bu fare milleti obur oluyor tabii. E, ve diğer fareler işte... E, Hamsterlar yani. Ha Hamsterlar pardon uzun Aha. tüy var. Ee, babalık var farelerden bir. Onun resmi yok sanırım burada ama işte sonunda bir ahıra ağıla gidiyorlar. Ağıldaki e, koyunlardan birini görüyoruz. Son resimlerden biri şöyle. Aman. <gülüyor> Şaşkın <gülüyor> Çok <güzelmiş> bakışta o. <gülüyor> bir pamucuk koyun e, gibi. Ayrıca resimlerin dışında zaman zaman böyle sayfa aralarına serptirilmiş küçük daha hmm. ufak boyutlu çizimler, ayrıntılar var. yani renkleriyle, resimleriyle de güzel yani iyi birbirini iyi bulmuş öyküyle resimler. Ben severek okudum. Ee, özgürlük kavramı üzerine düşünmek için de bir iyi yandan, bir malzeme. Evet. Yani özgür çünkü bu mesela hamsterların sorusunu ben haklı buluyorum. Bir noktada yani hem tanımadığın bir şey o zaten bilmiyorsun. Ve zaten rahatlar. Ve rahat hani, yemeğin geliyor içeceğin geliyor hani niçin yani bu soruyu sormak kadar çok. Hiç, evet sorgulamamışlar evet. ve bir anda başka bir şekilde düşünmeye başlıyorlar. Hani e, es esaret altındaki hayvanlar hakkında da çocukların hmm. e, birazcık hani. Evet, yaklaşım konuda. geliştirmeleri Doğru. için önemli bir kitap çünkü sonuçta çocuk da diyebilir yani ben ona bakıyorum seviyorum e, ilgileniyorum her türlü ihtiyacını karşılıyorum diye e, ama sonuçta kafeslerin içinde dört duvar evet. arasında sınırlı bir alanda e, yaşatmaya kimsenin hakkı yok o hayvanları. Evet, yani Düşünmek için çokça malzeme var evet. bu kitapta da. O yüzden kitabı biz de öneriyoruz evet. zaten. Özgürlük mü o da ne? Eşref Karadağ yazmış, Anıl Tortop resimlemiş top yayıncılıktan çıktı. Evet bugün de süremizin sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir Dolap Kitap yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karaki. <gülüyor>